Radyo Tiyatrosu Hangi Mutluluk? Yazan, Pelin Yavuz Osman Yöneten, Volkan Severcan Yapımcı, Kıvanç Nalçak Efektör, Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Esin, Nilfer Açıkalın Beyza, Ece Uslu Murat Şükrü Türen, Ayfer Ayşen Çetiner, Orçun Murat Şenol, Hemşire Selen Öztürk. Neredesin hayatım? İnsan bir haber verir. Kibar Hanım sabahtan beri seni arıyor. Ne istiyormuş? <gülüyor> Soruya bak. Saat 10'u geçti Esin Hanım. Toplantıdan önce müdürünüzle görüşmek için çok az zamanınız var. Tamam tamam çocukmuşum gibi konuşma benimle. Toplantıyı unutmadım ama bu sabah iptal edemeyeceğim bir randevum vardı. Daha iyi bir iş teklifi mi aldın yoksa? Hayır canım doktordaydım. Üstüme varma Beza. Benim neler yaşadığımı bilmiyorsun sen. Destek olman gerekirken şu takındığın tavra bak. Ay ne oluyorsun Esin sakin ol. Ciddi bir durum olduğu aklıma bile gelmedi. Kibar Hanım çok sinirlendi de haberin olsun istedim. O kadın hep sinirli. Taktı bana bilmiyor musun? Aa, ciddi ciddi ağlıyorsun sen. Neler oluyor Esin? Kibar Hanım bölümdeki herkesle problemli. Herhalde bunun için ağlıyor olamazsın. Onun için ağladığımı da nereden çıkardın? Beza, ben hiç iyi değilim. Doktor ne dedi biliyor musun? İki saattir sokaklarda dolaşıyorum. Ne yapacağım şimdi Tanrım inanamıyorum. Bak, Esin beni korkutuyorsun. Hangi doktora gittin? Hadi anlat artık. Bir bardak su getirir misin? Koridorda birine rastlarsan burada olduğumu sakın söyleme. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Hemen şimdi geliyorum. Tanrım, neden ben? Neden şimdi? Doğru olamaz. Mutlaka bir hata var. Başka bir doktora daha gitmeliyim. İnanmak istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Şimdi nasılsın Esinciğim? Ha? Al şu suyu iç. Birazdan ıhlamur da getirecekler. Teşekkürler Beyza. İyi ki buradasın. Bizim sıska gördün mü? Odasının kapısı kapalıydı. Boş ver şimdi onu da. Anlat hadi neler oluyor? Kötü bir haber aldım. Altüst olmuş durumdayım. Ay dur başlama yine. Kiminle ilgili bu haber? Benimle, hayatımla, işimle, her şeyle ilgili. Sormaya çekiniyorum ama yoksa tehlikeli bir hastalık mı? Hani şu amansız dediklerinde ne? Belki de hastalık demek daha doğru olur. İnsanın bütün hayatını değiştiren bir hastalık. Ya mırıldanmayı bırak da söyle hadi. Hamileyim Beyza. Hah! Hamile mi? Ay deli misin kuzum sen? Bu dünyanın en güzel haberi. Demek hamilesine kaç haftalık? Dur bağırma duyacaklar. Sadece altı haftalık. Aslında yedi olmak üzere. Tanrım hızla büyüyor ne? Ya Esin delirdin mi sen Milyonlarca kadın anne olabilmek için ne sıkıntılar çekiyor Haberin yok mu senin <gülüyor> Anneannem her zaman yeni bir bebek Evin içine doğan bir güneştir derdi Düşünsene bütün hayatın değişecek Ben hayatımı değiştirmek istemiyorum ki Hedeflerim var planlarım var Ne yapacağım şimdi Ay, Dur yine başlama e, Murat ne diyor bu işe Hiçbir şey diyemiyor çünkü haberi yok 7 <gülüyor> haftalık hamilesin ve kocanın haberi yok öyle mi Bugüne kadar doktora gitmedim ki. Haftalardır eczaneden aldığım testleri yapıyorum. Sonuç hep aynı. Hı? Emin olmak için bu sabah doktora gittim. Muayeneden sonra şöyle dedi. Yedi haftalık hamilesiniz Esin Hanım. Tebrikler. Gerçekten tebrikler Esin. Gazetedeki falımda bugün müthiş bir haber alacağım yazıyordu. Doğru çıktı. Murat'la konuş. Hemen bu cumartesi kutlayalım. Sakin olur musun Beyza? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yine Kibar Hanım. Hadi kendine çeki düzen ver de yanına git. Belki yirminci telefonu bu. Evet efendim burada. Söyledim ki baranım. Şimdi geliyor. <gülüyor> Kapattı. Bu kadının sadece adık Kibar. <gülüyor> Yeni mi anladın? Nasıl görünüyorum? Aladığım belli mi? Hayır canım, harika görünüyorsun. Son yıllarda gördüğüm en güzel anne adayı olduğunu söyleyebilirim. Aman Beyza, bu konuda ağzını sıkı tutacaksın. Şirkette kimsenin hamileliğimi öğrenmesini istemiyorum. Sadece sen, ben ve bu duvarlar biliyoruz, tamam mı? Ama ne zamana kadar? Ben bu işe bir çözüm bulacağım, merak etme. Şimdiye kadar planlarımdan bir adım saptığımı gördün mü? Kadının içine doğdu sanki. Ne akla hayale gelmeyen sorular sordu öyle. Yok önümüzdeki 18 ay için hedeflerim nelermiş? Kişisel başarı grafiğimi yükseltme konusunda söz verebiliyor muymuşum? Bana göre verimliliğin temel şartları nelermiş? Deli mi ne? Kaç yıldır beraber çalışıyoruz. Bir türlü sindiremedi başarılarımı. Onun yerine oynuyorum da ondan. Çok iyi biliyor en iyi olduğumu. Onun için sıkıştırıyor. Sıskacadı Şu bebek işini kesinlikle öğrenmemeli Beyza'nın ağzı sıkıdır Yine de akşam arayıp hatırlatsam iyi olur Duygularına kapılınca ne yapacağı belli olmaz Çocuk bunu duyunca nasıl da sevindi şapşalım benim Ama hep öyle değil miydi? Okuldayken de aramızdaki bir numaralı romantikti Hayata dair gerçekçi bir vizyon geliştiremedi ne yazık ki Alo Murat sen misin canım? İyiyim hayatım, evet ben aradım O sırada sesini duymaya çok ihtiyacım vardı <gülüyor> Şimdi daha iyiyim merak etme Murat konuşmamız gerekiyor sevgilim Halletmemiz gereken küçük bir mesele var Toplantı mı? Kaça kadar sürer peki? Sonra da iş yemeği mi? Sen katılmasan olmaz mı? Yani yarın akşama kadar göremeyecek miyim seni? Hayır bekleyemem Sabahta benim önemli bir toplantım var Dosyaları son kez gözden geçirmek için erkenden ofiste olmalıyım Peki anlaşıldı Yok canım meraklanma Gerçekten küçük bir mesele Ben de seni öpüyorum sevgilim İyi çalışmalar Küçük bir mesele kocacığım Sadece yedi haftalık Minicik Ya Murat bu bebeği isterse Çocuk yapma konusunda kesin tavrını bilmiyorum aslında Bütün arkadaşları baba oldular Bakarsın genç yaş adamı kocam da başarılarına bir yenisini eklemek için baba olmak ister. Yok canım, kuruntu benimki Öyle bir tercihi olsa önce bana söylerdi. Ben kocamı iyi tanırım, gözü yükseklerdedir. Çocuk ikimiz için de ayak bağ. Hem istesene fark etmez ki. Sonunda bu benim bedenim, benim kararım. Söz konusu olan da benim kariyerim olduğuna göre kimseye söz düşmez. Oh, rahatladım biraz. Sıkı dur kızım Esin Hiçbir şeyin seni yolundan döndürmesine izin verme Hadi bakalım Doğru eve bilgisayarın başına Murat akşam gelmeyeceğine göre Toplantı için çalışabilirim Taksi Taksi Esin bravo sana bir saat boyunca adamlar ağızları açık dinledi Hele kibar baranım Ali araya girmek için kaç hamle yaptı ama başaramadı kadıncağız Çok iyi bir iş çıkardın tebrikler Sonunda anlaşmaya imza atacak olan o ama hmm, Yine hırsın kabardı bugün o yarın senesin devran dönecek elbet Sen şimdi başarının tadını çıkarmaya bak hadi çıkıp bir yerlerde kutlayalım Dur bir soluk alayım Beyza şu elimdeki notları dosyalara göre bir kere daha gözden geçireceğim Adamların kafasına takılan hiçbir soru işareti kalmamalı. Yarınki toplantı da mükemmel olmalıyım. <gülüyor> Sana bir fincan kahve getireyim de yorgunluğunu alsın. Eh, madem ki çıkmıyoruz, ben de kendi işlerimi bitireyim bari. Sonunda aklına çalışmak geldi Ağustos böceğimizi. <gülüyor> ben senin gibi hırslı biri değilim Vesinciğim. Ne yapalım? Okuldayken de böyleydim. Benden isteneni yapardım o kadar. Beşten şaşma, 6'yı aşma felsefesi. Hem bence dünyada çalışma hayatında başarılı olmaktan daha önemli şeyler de var. <gülüyor> Bu tartışma uzar Beyza. İstersen önceliklerimiz farklı diyelim ve kapatalım konuyu. Hadi. İçecek bir şeyler söyle de başlayalım çalışmaya. <gülüyor> ne istersin? Türk kahvesi mi? Yok ben kahve içmeyeceğim. Ihlamur ah ya da ada çayı söyle. Aa elbette müdür adayımızın aynı zamanda bir anne adayı olduğunu unutuvermişim. Kafeyin içecekleri kesinlikle bırakmalısın esin. Geçenlerde gazetede okudum. Ne ilgisi var şekerim? Canım kahve içmek istemiyor. Hepsi bu mide mi bulandırıyor? <gülüyor> Bulanmaz mı? Hamilelik bu esin. İçinde bir insan büyüyor. Artık senin sadece bebek için gerekli olanları yiyip içmen gerekiyor. Saçmalamayı keser misin lütfen? Sanki bugüne kadar beş çocuk doğurmuş da bana akıl veriyor. <gülüyor> Hem bak son kez uyarıyorum. Yerin kulağı vardır Beyza. Ofiste bu bebek meselesini kesinlikle bir daha ağzına almayacaksın. Biri duyarsa bütün geleceğim tehlikeye girer ya. Hiç sırası değil anlamıyor musun? E ne zamana kadar saklayacaksın peki? Yarın bir gün karnın büyümeye başladığında ne olacak? O aşamaya geleceğimizi de nereden çıkardın? Dur bir dakika. Neler geçiyor aklından senin? Hadi şu çayları söyle de çalışmaya başlayalım artık. Fazla gevezelik ettik. Hem daha Murat'ın bile haberi yokken seninle bu konuda sohbet etmeyi doğru bulmuyorum. Haberi yok mu? Söylemedin mi hala? Sesini alçaltır mısın biraz? Sayende sağır sultan bile duyacak aile sırlarımı. Murat dün akşam iş yemeğindeydi. Ben de gelene kadar bekleyemedim. Uyudum. Kulaklarıma inanamıyorum. Evlilik hayatınızın en önemli gününü yalnız mı geçirdin? Ben olsam böyle bir müjdeyi verebilmek için sabahlara kadar kapının eşiğinde beklerdim kocama. Ömür kadınsın Beyza. Ve bence çok fazla film seyrediyorsun. Hayat öyle sinema perdesinde göründüğü gibi değil şekerim. Evlilik hayatı da sadece törenlerle, kucaklaşmalarla falan geçmiyor. Bizi biliyorsun evliyiz, birbirimizi çok seviyoruz ama kendi yolunda yürümeyi seven insanlarız. Sonuçta kocam iş yemeğindeydi ve ben de biraz çalıştım. Sonra da anti stres maskemi yapıp erkenden uyudum. Sana inanamıyorum Esin. Ben de sana inanamıyorum. Hadi yeter. Biraz daha laklak lak edersek bilgisayarlarımız örümcek bağlayacak. İş zamanı. Bayan Ağustos böceği... <gülüyor> Bir an önce öğrenmek onun da hakkı. Bu akşam yemeğinde söylemeyi planlıyorum. İyi bir yerde masa ayırttım. Murat lüks lokantaları sever. Tatlıları ısmarlamadan hemen önce bebek haberini vereceğim. <gülüyor> Bakıyorum da bu konudaki stratejini çoktan belirlemişsin. Dün gece uykuya dalmadan önce ne düşündüm zannediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Müthişsin. ne diyebilirim? Hiçbir şey. Sadece çalışmama izin ver yeter. Çok zaman kaybettim. Strateji dünyamızın taçsız kraliçesi. <gülüyor> sana iyi çalışmalar ve üstün başarılar dilerim. <gülüyor> Bu akşam ne kadar şıksın sevgilim. Bu kırmızı bluz sana çok yakışıyor. Numaracı sende. Yemeğin bitince fark ettin. Siz erkekler hep böylesiniz Önce yemek sonra iş sonra da belki eşler Sevgililer çocuklar falan <gülüyor> Şu güzel yemeğin sonunda içimden karıma iltifat etmek geldi Aldığım cevaba bakın Yalan mı? Yemeğin başından beri ilk kez kafanı kaldırdın oh, İşte bu kuyruklu yalan Az önce senden tuzluk istedim Ondan önce de garsona hardal sormuştum Az cevap cevap sende <gülüyor> Zaten bu hafta üç kere iş yemeğine çıktın Seneye müdür olursan hiç yüzünü göremeyeceğim Aa, Orada dur bakalım İş konusunda senin benden aşağı kalır yanın yok. Daha birkaç ay önce o, bilmem ne fuarınız nedeniyle yaz tatilimizi yarıda kesen kimdi? Erkekler gibi kadınlar da kariyerlerinde yükselmek için önlerine çıkan bütün fırsatları değerlendirmeli Murat Bey. Yoksa buna da mı bir itirazınız var? Tamam pes ediyorum. Ama emin ol bu rengin sana çok yakıştığını söylerken samimi. <gülüyor> Sağ ol canım. Seni neden yemeğe davet ettiğimi biliyor musun Murat? Çünkü kadınlar da kocalarını pahalı lokantalara yemeye davet edebilirler. Bunu kanıtlamak için. Murat ben çok ciddiyim. Ee, maaşında beklenmedik bir artış oldu. Onu kutluyoruz. İkisi de değil hayatım. Çok daha önemli ve şaka kaldıramayacak bir konu. Ee, meraklandırma da söyle hadi. Yoksa bir aile meselesi mi? Bak eğer öyleyse lütfen bu gecenin tadını kaçırmayalım. Sonra konuşuruz. Tam üstüne bastın. Aile meselesi ama seninkilerle ya da benimkilerle ilgili değil. Sadece ikimizin meselesi. Esin, çok yorgunum. Oyun oynayacak durumda değilim. Söyle hadi. Küçük bir aile olmak üzereyiz Murat. Ama biz zaten küçük bir aileyiz hayat. Hayır öyle değil. Gerçek bir aile. Çocukluğu. Bebeğimiz olacak Murat. Yani olabilir, olmuş dur, dur, dur, olabilir. Dur, dur. Doktor yavaş, öyle yavaş, söyledi. Yavaş yavaş, yavaş bir dakika. Benim... Yani doktoruna gittin, o da sana hamile olduğunu söyledi. Öyle mi? Olacak şey değil. Ah çok ilginç ama benim de ilk tepkim aynıydı. Ama sevgilim bu harika bir haber. Baba <gülüyor> oluyorum. Delirdin mi? Murat herkes bize bakıyor. Otur yerine. <gülüyor> Şu tepemdeki <gülüyor> tavan olmasa da göklere uçsam. Murat otur yerine dedim. Abartıyorsun. Bundan <gülüyor> daha güzel bir haber olamaz. Tanrım inanamıyorum. Biliyor musun Esin ben lisedeyken herkesten önce baba olacağıma dair iddialara girerdim. Öyle mi? Bundan bana hiç söz etmemişti. Hatta bizim basket takımında Efe diye bir çocuk vardı. Efe ile ben... Bir dakika kulaklarıma inanamıyorum. Murat seninle dört yıldır evliyiz. Bana bir kere bile çocuk sahibi olmak istediğini söylemedin. Seni kırmamak için tatlı. Bu konuda ne kadar katı olduğunu biliyorum da ondan ben de hayallerimi kalbime gömdüm. Gülmeyi keser misin lütfen? Çok ciddi bir meselemiz var ve sen şamata ediyorsun. Birincisi madem baba olmak istiyordun, niçin bana söylemedin? Evlenmekten vazgeçmenden korktum güzel karıcığım. Çalışmaktan ve başarılı olmaktan başka ne düşündük ki şimdiye kadar? Ama artık gerçek bir aile olmanın zamanı geldi. Öyle değil mi dünyanın en güzel annesi? Dur dur dur hemen hayallere kapılma. Bu bebeği istediğimi de nereden çıkardın? Ne, ne, ne, ne, ne dedin sen? Ama o bizim çocuğumuz. İkimizin. Hayatın bize hediyesi Esin. Biliyorum sen bu sorumluluğu almak istemediğini söylersin. Hem. Ama her şey değişti artık. Sen de bir annesin sevgili. Anne falan değilim. da. Neden kimse benim fikrimi sormuyor? Önce doktor sonra Beyza. Şimdi de kocam. Haberi duyan Sevinç'ten deliye dönüyor ama bana soran yok. Ben bir çocuk doğurmak istemiyorum. Anlamıyor musun Murat'ı istemiyorum. Aa, tamam tamam. Ağlama canım. Tamam lütfen ağlama. Hormonlarındaki değişim sinirlerini bozmuş senin ee, ha hamilelikte normaldir bunlar değil mi? Ee, daha sonra doktorunla ayrıntılı olarak konuşuruz. Bir sonraki randevun ne zaman? Ben de geleceğim. Ultrasonda da olsa oğlumu görmek istiyorum. Ee, belki de kızdır canım. Ee, senin gibi kıvırcık saçlı küçük bir prenses. Birimizden biri delirmiş olmalı. Ya da ben gerçekten kötü bir rüya görüyorum. Baştan başlayalım. Biz bir çocuk yapmayı planladık mı? Hayır. Güzel olan da bu zaten, istemeden geldi, doğanın bir mucizesi. Tanrım sakin olmalıyım. Kocam yarım saat içinde ideal bir babaya dönüşü verdi. Sakin davranacaksın, kazanacaksın. <gülüyor> Annemleri ne zaman haber vereceğiz? Murat, şimdi beni iyi dinle. Hayata akılcı yaklaşan ve zamanlamaya aşırı önem veren biri olduğumu biliyorsun, değil mi? Seninle ilgili her şeyi biliyorum, bir tane. Ciddi ol ve dinle. Projelerimi sıraya koyarken ve gerçekleştirirken ne kadar titiz olduğumu bilirsin. Birincisi, çocuk sahibi olmak planlarımın arasında yok. İkincisi, sana garip gelebilir ama bunu hiç düşlemedim. Üçüncüsü, işimle ilgili başka planlarım var. Anlaşılmayan bir nokta kaldı mı kocacığım? Bebek, kaç haftalık demişti Nesin? Beni duymuyorsun, bile dinlemiyorsun. Söyler misin, senin için neyim ben? Hayat arkadaşım, sevgilim ve çocuğumun dünya güzeli annesi. Tanrım, gerçekten deliriyor olmalıyım. Her şey birdenbire tamamen değişmiş olamaz. Kalkalım artık. Sanırım ikimizin de sakinleşmeye ihtiyacı var. Garson! Buyurun. Hesap lütfen. Derhal. Çok çabuk istiyorum. E bir de taksi çağırın. Beş dakika içinde kapıda olsun. Hemen efendim. Geçerken annemleri uğrayalım mı Esif? Uyumuşlardır ama olsun. Bu haber bütün dünyayı uyandırmaya değer. Bu gece elektronik postayla yakın arkadaşlara haber uçuracağım. Birkaç saatimi alır ama genç bir baba olarak uykusuz kalmaya alışmalıyım. Değil mi sevgilim? Yarın ilk işim çocuk bakımı ile ilgili kitaplar almak gerek. Aa. İnternetten mi sipariş etsem acaba? Hı. yorgun görünüyorsun Esin. Toplantıda çok sessiz kaldın. Kibar Hanım bile merak etmiş. Bana sordu. Ona bebekten bahsetmedin ya. ya değil misin? Kaç kere yemin ettirdiğini unuttun mu? Bilmediğimi söyledim ama beni gerçekten endişelendiriyorsun. Nerede dünkü Esin, nerede bugünkü? Dün fırtına gibi esiyordum. Bir de şu haline bak. Ay, i̇laç falan almadın ya. Bebek için hiç iyi değil. Almadım tabii. Uykusuzluktan bu hale geldim. Meslek hayatımda ilk kez hazırlıksız bir toplantıya girdim. Tanrım neler oluyor bana hepsi Murat'ın yüzünden gece gözünü kırpmadı beni de uyutmadı Bebek sevinci değil mi Murat'ın çok sevineceğini tahmin etmiştim çok iyi bir baba olacağından da eminim ne oldu çığlıklar atarak karşı çıkmanı bekliyordun Halim yok Beyza sabah şiddetli bir bulantıyla uyandım Murat hala bilgisayarın başındaydı sonra bu korkunç toplantı konuşulanları hatırlamıyorum bile ve canım şu anda sadece kıpkırmızı, sulu bir dilim karpuz yemek istiyor. Başka bir şey düşünemiyorum. Ha bir de uyumak. Hamileliğe teslim oluyorsun galiba. Bir şeye teslim olduğum yok. Çok yorgunum. Yarın geçer. Eve gitmek için bir bahane bulmalıyım. Alo sen misin hayatım? İyiyim merak etme. Yorgun hissediyorum biraz. Randevu için doktora aramak mı? Haklısın unutmuşum. Sadece bir dilim karpuz yemek istiyorum. <gülüyor> ben de biliyorum Ocak ayında olduğumuzu. Sen de çok tatlısın. Sakinleş artık. Tamam doktora arayacağım söz. Beyza'nın sana selamları var. İyi çalışmalar sevgilim. Sana selam söyledi. Hı. Bana çok iyi bakmalıymışsın. Fazla çalışmama izin vermemeliymişsin. Hı. Benden imkansızı istiyor. Senin çalışmadan durman mümkün değil ki. Bugün mümkün. Bilgisayarı açmak bile gelmiyor içimden hayatım. Açmak zorundasın. Sana bir sürprizim var. Senin için internette fotoğraflar buldum. Bak, bebek karnına nasıl yerleşmiş. İnanamıyorum. Delisin sen. <gülüyor> ben de teyze oluyorum hayatım. Bırak da biraz tadını çıkarayım. Dinle bak. Benim tatlı yeğenim şu anda bir üzüm tanesi kadar. Minicik, Bir buçuk santimden daha kısa. Ama kalp patır patır atıyor. Organları da taslak olarak hazır durumda. Düşünebiliyor musun? Bir üzüm tanesi kadar... ...ama akciğeri, bağırsakları, karaciğeri, böbrekleri gelişmeye hazır. Kolları ve bacakları da görülebiliyor resimde. <gülüyor> Ay bak sana Esin müthiş değil mi? Hmm, gerçekten müthiş. Tanrım hep birlikte cinnet geçiriyor olmalıyız. Bu durumdan bir an önce kurtulmalıyım. Benim dışımda herkes fena halde havaya girmiş durumda. Bebeği aldırmaya karar verdiğimi nasıl söyleyeceğim onlara? Bu insanlar beni gerçekten seviyorlarsa... Gerçeği anlamak zorundalar Bebek yapmak planlarımın tamamen dışında Asıl kıyamet Murat'a söylediğim zaman kopacak Ama kabul etmek zorunda <gülüyor> Dün akşam yaşadığı sevinç ona yeter En iyisi doktorun yanında konuşmak Ne konuşması canım? Kararımı açıklayacağım sadece Bu çocuğu doğurmak ve eve kapanmak istemiyorum Kariyerimi çöpe atmaya niyetim yok Görüşme bitmiştir nokta Dalıp gitti Nesin iyi misin? Bak bak Sekizinci haftada çilek tanesi kadar alacakmış yeğenim. Ne kadar hızlı büyüyorlar değil mi? Yeter Beyza sıkıldım artık. Sen de eğlenceyi bırakıp toplantı raporundaki düzeltmeleri dosyalara aktarsan iyi olacak. Evet merhaba Murat. Arabada mısın? Beni almaya mı geliyorsun? Bu saatte nasıl çıkabildin ofisten? Karpuz reçeli mi buldun? <gülüyor> hayır hayır sinirli değilim. Çok iyi etmişsin. Ben önce eve gidip karpuz reçelimi yemeliyim. Haklısın. Hamile hanımların bir dedikleri iki edilmemeli. Harika bir eş olduğunu biliyorum. 10 <gülüyor> dakika sonra kapıda buluşuruz. Duydun mu? Murat karpuz reçeli bulmuş. <gülüyor> Siz ikiniz beni delirtmeye kararlısınız. Senin internet sürprizinden sonra bir de reçel faciası. Bu bebek doğmamalı Beyza, anlıyor musun? Bu bebek doğmamalı. <gülüyor> Senin gerçekten sinirlerim bozulmuş. Gebeliğe bağlı aşırı hassasiyet. Hadi, hadi giyin de Murat'ı bekletme. Soran olursa ben bir şeyler uydururum. Meraklanma, tamam? Hadi canım. Sansörü kadar gelmemi ister misin? Battı biraz geciktim Telaş etmeyin Doktor Bey'in sabah bineceği uçak röter yapmış Biraz gecikecek Şöyle oturun lütfen Uçak röter yapınca bütün randevuları kaydırmak zorunda kalmışlar Ne aksilik Bütün günüm rezil olacak 20-25 dakika içinde buradan çıkmayı planlamıştım Ofise gidip dönecek kadar zamanım da yok Hava korkunç Ama bugün Doktor Bey'i görmem şart Operasyon için kesin gün almalıyım çok endişeli görünüyorsunuz. Ciddi bir operasyon mu? Bebeğimi aldırmak istiyorum da. Bebek mi? Hamilesiniz öyle mi? Hiç belli olmuyor. Sekiz hafta yok gibi bir şey yani. Hala riskli aylar içindesiniz. Ben de ilk üç ayı atlatmak için gün sayıyorum. Hatta saatleri sayıyorum. Bunca yıl sonra gelen mutluluğu kaybetmenin korkusu da büyük oluyor. Genç görünüyorsunuz. <gülüyor> Çok naziksiniz. Kullandığım kozmetiklerden olabilir ama... 42 yaşındayım. Ve çocuk yapmaya karar verdiniz. Aslında ben yıllar önce karar verdim Kocamla on yıldır evliyiz Arkadaşlarımızın çocuklar arasında üniversite öğrencileri var Biz biraz arkadan geliyoruz Mesleki kariyerinize öncelik vermiş olmalısınız Evet hareketli ve kazançlı bir meslek hayatım oldu Ama çalışırken de çocuk sahibi olmayı çok istedim Bence aile ve kariyer ayrı dünyalar Keşke yıllar önce sizin yaşınızdayken anne olabilseydim Her yola denedik ama olmadı Tıbbi bir engel mi? Çok fazla neden üzerinde duruldu. Asıl nedeni eşimin yıllar önce yaşadığı bir rahatsızlık sanırım. On yılı aşkın zamandır değişik tedavi yöntemleri denedik. Kaç kez doktor değiştirdiğimi hatırlamıyorum bile. Çok yıpranmış olmalısınız. İlaçlar fiziksel etkiler yaratıyor tabii. Ama asıl güçlük psikolojik. Hayatta en çok istediğiniz şeye yaklaşıyor, yaklaşıyor ama bir türlü erişemiyorsunuz. Her seferinde daha büyük, daha derin bir hayal kırıklığı yaşamak asıl yıpratıcı olan bu. Şimdi dönüp bakıyorum da nasıl dayandığıma şaşırıyorum. Ama sonunda başardınız. Benim değil, tıbbın başarısı. Benim kararlılığım ve tıbbın zaferi diyelim. Ayrıca doktorum yani doktorumuz bu dalda bir dahi. Öyle mi bilmiyordum. Ne mutlu ki öğrenmek zorunda kalmadınız. Doğa bu muhteşem armağanı size bağışladı. Armağan mı sürpriz mi demeli? Pardon duyamadım. Neyse. Doktor 12 haftayı tamamladığımda önemli bir risk döneminde aşacağımı söylüyor. Bütün gebeler için durum aynı ama ben bebeği sağlıkla kucağıma alacağım ana kadar kontrol ve risk altında olacağım. Şimdi ne kadar şanslı olduğunuzu anladınız mı? Ben mi şanslıyım? Niçin? Siz ve bu dünyadaki anne olma mutluluğunu tadan bütün kadınlar. Doğa bize doğurma yeteneği vermiş. Anne olmak müthiş bir duygu. Ben şimdiden hissetmeye başladım. Bebeğim karnımda henüz 20 gram bile değil. Ama onunla iletişim halinde olduğumu düşünüyorum. Geceleri yatağa uzanıp elinizde karnınıza koyun ve dinleyin Sizi hissedeceksiniz Ben sizin gibi duygusal bakamıyorum meseleye Karnımdaki bebek benim için sadece bir engel Özür dilerim ama niçin engel? Hayattaki hedeflerime ulaşmam için Bakın ben çocuk bakmak için okumadım Bugüne kadar yaptığım derecelerin değiştirdiğim işlerin ana hedefinde bir çocuk yok Sizi eleştirdiğimi düşünmeyin ama Kariyer ve çocuk ayrı yataklarda akan sular gibidir bence biri diğerine kesinlikle engel değil. Verdikleri doyumlar bambaşka. Ayrıca tek tek saymak istemem. Gösterişten hoşlanmam ama ben de kariyer yapmış bir kadınım. Sanırım hayatın bir noktasında insanın istediklerini sıraya koyması gerekiyor. Benim şu an için hayattaki en büyük projem karnımdaki bebek. Bütün öğrendiklerimi onun iyi bir yaşam olması için kullanmaya kararlıyım. Benim için yeni bir bakış açısı. Evet. Çünkü siz çok isteyip de anne olamamanın acısını yaşamadınız Bilemezsiniz Hamili bir kedi gördüğünüzde bile içiniz sızlar Çocuk parkından geçemez Oyuncakçılara giremezsiniz Yakın zamana kadar çocuk sahibi olan arkadaşlarımı ziyaret etmekten kaçınırdım İnanır mısınız? Hediyelerini postayla gönderdiğim günler oldu Özür dilerim Sizi üzmek istememiştim <gülüyor> Eski üzüntüler bunlar Bakın doktorumun bekleme odasındayım ve bebeğimi ultrasonda görebilmek için dakikaları sayıyorum Daha bekleyecek misiniz? Günlerce bekleyebilirim Ya siz? Gidiyor musunuz? Sanırım yeterince zaman kaybettim Öğle tatili başlamadan ofiste olmalıyım Yurt dışında konuklarımız var Yeni iş bağlantıları için iyi bir fırsat Kaçırmak istemem Sizi tanıdığıma sevindim Randevunuz? Şu andaki en önemli randevum patronumla Hoşçakalın Size iyi şanslar Size de Hepimize Bunları senden duyduğuma inanamıyorum Esin Ne demek canım bu benim bedenim O bebek ikimizin O bizim en değerli varlığımız Saçmalama Murat Henüz birkaç gram olan bir ceninden söz ediyoruz Hepimiz cenin olarak başladık hayata hem annem torununun patiklerini örmeye başladı bile. Hani onlara söylemeyecektin? Yakında bütün sülaleni duyar. Bu ne patavatsızlık? Patavatsızlık mı? İkisi de torun sahibi olacaklarını duyunca havalara uçtu. Asıl yanlış davranan sensin. Zavallı kayınvalidemin anneanne olacağından haberi bile yok. Hiç merak etme hayatım. Eğer annen biliyorsa yakında herkes duyar. Ama o an gelmeden bu meseleyi çözmeliyiz. Mesele mi? Sen benim oğlumdan nasıl mesele diye söz edersin Esin? O benim hayatımın devamı, anlamıyor musun? Bu kadar gelenekçi olduğunuzu bilmiyordum Murat Bey Kız ya da erkek fark etmez Henüz dünyada olmayan birinden söz ediyoruz Şimdi lütfen sakin ol ve beni dinle Bir kez ve son kez söylüyorum Ben bir çocuk yapmayı planlamadım Ve sürprizin kariyer planlarımı alt üst etmesine izin vermeyeceğim Bunu yapamazsın, yavrumu öldüremezsin, buna hakkın yok Baharma, komşular duyacaklar ne yani sen şimdi beni duygusuzlukta mı suçluyorsun Sana göre ben bir katil miyim ha? Tamam Tamam sevgilim İkimiz de çok geldiniz. İstersen sonra konuşalım Ama iyi düşün Sen benim sevgilimsin Ve bebeğimin annesisin Bundan vazgeçmen mümkün mü Hı? Senin için bir şey değişmeyecek tabi Kariyerin sonuna kadar devam edeceksin Benim en verimli yıllarım çocuk bakmakla geçecek Düşünmek bile istemiyorum Hayali bile benim içimi daraltıyor Bu düşünce beni boğuyor anlıyor musun? Selam anne Hayır bildiğin gibi değil Henüz kesin bir şey yok Olsa sana söylemez miyim? Kimseye haber verme sakın Hayır gergin değilim Nereden çıkarıyorsun? Aa, şirkette bazı sorunlarım var Ben seni sonra ararım tamam mı? Tamam anne o da ellerinden öpüyor Size de iyi geceler. Beğendim yaptığını? Annenin haber vermediği kimse kalmamış. Doğum tarihine kadar her şeyi biliyormuş. Nasıl oluyor? Ben hesapladım. Çocuğumun o tarihte dünyaya gelmesi için de gereken mücadeleyi vereceğim. Ama bu benim vücudum. Nereden öğreniyorsun bu lafları anlamıyorum. Bu tartışma fazla uzadı. Ben yatmaya gidiyorum. Senden bunları duyduktan sonra beraber uyuyacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Şu hale bak birkaç gün içinde hayatım değişti Herkes üstüme üstüme geliyor sanki Ah küçük bebek neler açtın başıma Kendimi iyi hissetmiyorum Biraz uzansam iyi olacak Ah evet şimdi daha iyiyim Fazla dolu bir gündü İnkar etmeye çalışıyorum ama hamile bir kadınım ve vücudum değişiyor Uykum var çabuk yoruluyorum Ofiste de yeterince iyi değildim bugün. Umarım ki baranın fazla bozulmamıştır. Yeni görev dağılımındaki yerimi kesinleştirmesine az kaldı. Sonra ver elini Paris. Yeni büronun organizasyonu bana ait. En az iki ay kalırım herhalde. Murat'ın daha haberi yok. Nasıl söyleyebilirim ki? Aklı fikri çocukta. Paris'e gitmeden senden kurtulmalıyım küçük bebek. Hey ufaklık orada mısın? Bu sabah bekleme odasında karşılaştığım kadın ne demişti? Elinizi karnınıza koyun, bebeğinizi hissedeceksiniz. <gülüyor> İlginç biriydi ama adını sormak aklıma gelmedi. Kadınlardan bir kadın işte. Her istediğini elde edebilecek birine benziyordu. Sadece bebek sahibi olamamış. Hayat ne garip. Ben anne olmayı aklımdan bile geçirmediğim halde çıkıp geliverdi. Beni duyuyor musun davetsiz bebek? Bu akşam garip bir sancı var karnımda Fazla stresten Sen de hoşlanmıyorsun anlaşılan bebek Esin kendine gel Kiminle konuşuyorsun Karnındakini kurtulmak istediğin bir sivilce gibi görmek zorundasın Bezane demişti Bir üzüm tanesi kadar Ve kalbi patır patır atıyor. Senin kalbin bir toplu iğnenin başı kadar olmalı Minicik Minicik bebek Yoksa Murat'ın dediği gibi Çocuğunu öldürmeye hazırlanan bir katil miyim ben Ama saçmalık bunlar Hayatımın eskisi gibi sürmesini istiyorum Hepsi bu Düşünmemeliyim seni bebek Hissetmemeliyim seni Uyumalıyım Yarın önemli işlerim var ah, Bu sancı da nereden çıktı Hadi sen de uyu bebek Minik bedenin dinlensin neler söylüyorum ben. Her şey çok karışık. Her şey çok karışık. Murat, Murat uyan, Murat, çabuk iyi değilim Murat, bebek. Ne oluyor işin? Neyim var? Murat, sancım var. Kanama başladı. He? Doktoru arayalım. Murat hastaneye götür beni. Tamam, tamam. Murat çabuk ol. Bak. Doktorun cep telefon numarası burada. Hadi. Burada. Tamam. Ta ta tamam sevgilim. Tamam hayatım. Sen, sen sakin ol. Sen şimdi uzan buraya. Ben hemen arıyorum. Hemen çıkıyoruz. Aa. Uzanınca da canım. Daha çok acıyor. Murat taksi çağarsana. E, tamam. Hemen hastaneye giderim. Doktoru tamam, oradan saçma. ararız. Hadi. Tamam. Hemen. Çabuk. Adam. Hemen. Hemen canım. Her Aa. şey iyi olacak. Hadi, hadi, hadi bakayım çıkalım. Hı? Yassan bana, hadi hadi, hadi, hadi, hadi. Gidiyoruz. Evet, sen şöyle uzan Esincik. Ne istiyorsan ben getiririm. Doktor dinlenmeni söyledi, unutma. Bir ılamur daha içmek ister misin? <gülüyor> Yok canım, sağ ol. Evde olmak yeter. Hastanede geçirdiğimiz geceden sonra... ...evimdeyim, sen yanımdasın ve... Evet ve? Ve bebeğimiz de karnımda. Üçümüz bir aradayız. Senden bunu duymak ne güzel hayatım. Talihsiz bir tecrübeydi ama... ...sahip olduğumuz şansın değerini bir anda kavradık bence. Ne dersin? O an korkunçtu Murat. Sana anlatamam. Bir erkek bunu anlayabilir mi bilmiyorum. Doktor gözümün içine bakarak... Biraz daha gecikseydiniz bebeğinizi kaybedebilirdiniz dedi. O an ben de ölümü hissettim içimde. Aman aman unut artık bunları. Televizyonu açmamı ister misin? Hayır hayır hayır anlatmak istiyorum. Dün gece uyumadan elimi karnıma koydum ve ilk kez konsantre oldum. İlk kez hissettim bebeğin varlığını. Sonra hemen vazgeçtim. İşimi, kariyerimi, planlarımı düşünmeye başladım. Bebeği içimden kovmak istiyordum sanki. Sonra ne oldu? O bize kendini hatırlattı. Yaşamak istediğini duyurdu bize. Yaşamalı güzel bebeğim. Murat, söylesene ne yapabilirim? Esin, sakin ol sevgilim. Lütfen sakin ol. Emin ol onu ne kadar sevdiğimizi hissediyordur. Sen şimdi dinlen. Gerekmedikçe yerinden kalkma. Ne olur. Ah, Beyza gelmiş olmalı. Sadece ona haber vermemi istemişti. Neler oluyor Murat? Ödüm kovuktu hastane lafını duyunca. Esin nerede? İyi mi? Şimdi iyi. Merak etme sen. Geldiğin için sağ ol. Hadi girsene. Seni görünce çok sevinecek. Bembeyazsın Esincim. Ne oldu sana? Dur dur. Dur kalkma. Hay Allah. Senin küçük yeğenin korkuttu bizi. Ama şimdi iyiyim. Otursana canım benim. Ne içersin? Fark etmez. Dedim ben sana kendini yorma diye. Dinlemiyorsun ki. Demek ki yeyelim de senin temponu sinirlenip bası verdi tekniği. <gülüyor> Haklısın teyzesi. Annesini uyarma gereği duymuş olmalı. Ama şimdi ikisi de iyi. Sen anlat bakalım şirkette işler nasıl? Boş ver şimdi hayatım sırası mı? Şu benim karanfilli ıhlamurumdan arkadaşıma da getirseniz sen, içi ısınsın. Dışarıda lapala pakar yağıyor. Hemen Sultan. Kuvatlarım inanamıyorum. Şirkete boş verdiyen sen misin esin? Anlat istersen. Yiyer mi? <gülüyor> Hem de nasıl? Kibar Hanım seni bulmaları için üç kişiyi görevlendirdi. Aradığı disketlerden biri de sende kalmış. Ben de aptal kadını oynadım. Komik bir sabahtı. Ne zaman geleceksin şirkete? Sanırım yeğenin dünyaya gelene kadar bu mümkün görünmüyor Beyzacığım. Murat haklı. Doktor bir sonraki kontrolde karar verecek ama... ...gebelik süresince yatakta kalmam gerekebilirmiş. Yani sen yedi sekiz ayını uzanarak mı geçireceksin? Gerekirse evet... E, o zaman çocuğu doğurmaya karar verdin. Tabii ki doğuracak. Bu güzel anne ile çocuğunu kimse birbirinden ayıramaz. <gülüyor> İnanamıyorum. Buraya bebeği düşürmüş olabileceğin korkusuyla geldim. Oysa sen de bir gece de anne olmaya karar vermişsin. Bu harika. Olmuşum bile Beyza. Doktor bebeğimi kaybedebileceğimi söylediğinde o birkaç saniye içinde ben de öldüm sanki. Sürekli dışlamaya çalışsam da sevgisi çoktan içimde büyümeye başlamış. Yedi buçuk haftalık bir anneyim ben. Peki her şey ne olacak? Yani şirketin Paris'te açılacak olan bürosu, Kibar Hanım'ın yerine geçme planların, hazırladığım proje, doktora yapma hayallerin... Hepsi bekleyebilir. Yani bir süreci. Öyle değil mi canım? Aynen öyle. Sana anlatamam Beyza. Dünden beri yaşadıklarım birkaç yıllık ömrün öğreteceklerini öğretti bana. Abartmıyorum inan. Şu anda hayatta sahip olmak istediğim tek şey bu çocuk... Elbette kariyerime devam etmek istiyorum. Ama bu süreci biraz yavaşlatmanın ne sakıncası var? <gülüyor> İnanamıyorum. Bu arada senin karpuz reçeli işe yaramış olmalı enişte. <gülüyor> ben değil, oğlum başardı annesini ikna etmeyi. Başka da kimse başaramazdı zaten. Seni öğrenciliğinden beri tanırım Esin. Kararlarından bir adım geri çekildiğini hatırlamıyorum. Haklısın canım arkadaşım. Ve bu defa her zamankinden daha kararlıyım. Hem bu dünyada bir yandan çocuğunu büyüten Bir yandan da meslek hayatını sürdüren ilk kadın ben olmayacağıma göre Ki baranıma müjdeyi verebilirsin Beyza Rakibi bilinmeyen bir tarihe kadar oyun sahasından çekilmeye karar verdi Eminim çok iyi bir anne olacaksın Esin Aa, Şüper mi var Beyza? Benim güzel karım her şeyin en iyisini yapar <gülüyor> Aslında bilmiyorum yani şu anda çok gözümde büyüyor Becerebilir miyim dersiniz? Elbette içgüdülerine güven yeter sen şu kariyer sevdasından vazgeçtin ya, bence en önemli adım bu. Bir şeyden vazgeçtiğim yok. Ama şimdi anne olmanın mutluluğunu yaşamak istiyorum. Sonra başka mutlulukları yaşamanın da zamanı gelir. Öyle değil mi sevgilim? Açık konuşmak gerekirse kadınlar için zor bir durum. Yani çocukla kariyer arasında bir seçim yapmak. Bebeği doğurman için sana baskı yaparken de bunun farkındaydım ama... ...baba olma isteğim hep ağır bastı. Bence anne olmak hiçbir mesleki başarının yerini tutamaz. Ya da tam tersi... Dün doktorun bekleme odasında ilginç bir kadınla konuştum... 40 yaşının üzerinde çok hoş biriydi... Buna benzer bir şey söyledi... Kariyer ve çocuk ayrı yataklarda akan sulardır gibi bir şey... E çok doğru söylemiş... Ben de bunu anlatmak istiyorum işte... Ah, i̇nşallah bir gün ben de bu mutluluğu yaşarım Tabii yaşayacaksın A -a. Bebeğini büyütürken en iyi yardımcın da Esin olacak <gülüyor> Ömürsün Murat Sen onu bunu bırak da söyle bakalım Yeğenimin erkek olduğunu da nereden çıkarıyorsun? Hı? İçimden bir ses kız olacağını söylüyor Dün ilk oyuncak bebeğini aldım bile Erkekleri bilmez misin güzelim? Hepsinin gönlünde yatan erkek çocuk babası olmaktır Benim kocam dürüst de açık açık söylüyor <gülüyor> Unut gitsin saçmalık bunlar Sağlıklı olduktan sonra kız olmuş erkek olmuş ne fark eder Haklısın annelerin en tatlısı Hadi sen uzan ee, Biz de Beyza ile mutfakta birer kahve içelim Hem şu kız erkek meselesinde eline boyuna konuşuruz Sonucu bana bildirin ama <gülüyor> Tamam hayatım söz veriyoruz Bu akşam eve gidince de bir de yasaklar listesi hazırlayacağım sana Alkol yasak, sigara yasak, yorulmak yasak, stres yasak Dengesiz beslenmek yasak, araba kullanmak yasak... ...kafein yasak, e, uçak yolculuğu yasak... Evine Ondan fırsat sonra... geçmişken tadını çıkar bakalım. Ofise döndüğümde ben de senin önüne daha uzun listeler koymaz mıyım sanıyorsun? <gülüyor> yeter hanımlar, yeter. Barış zamanı. Herkes köşesine çekilsin bakalım. <gülüyor> Hadi minik bebek, biz de biraz dinlenelim. Önümüzde upuzun bir hayat var. Tuluk adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan: Pelin Yavuz Osman. Yöneten: Volkan Severcan. Yapımcı: Kıvanç Nalça. Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Esin Nilüfer Açıkalın Beyza Ece Uslu Murat Şükrü Türen Ayfer Ayşen Çetiner Orçun Murat Şenol Emshire Selen Öztürk Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler